Efendim ikinci soru soracağım zikirle ilgili. Zikir nasıl getirir dediğimiz vakitte zikir Cenab-ı Hak Celle Hazretlerini anmaktır. Cenab-ı Hak Celle Hazretlerini yad etmektir. Yad ed eden kişi isterdiriyle getirir. Yani mesela eftalu zikri, eftalu zikri la ilahe illallah diyor hadisi şerifte peygamberimiz zikrin en eftali la ilahe illallah cümlesini söylemektir. La ilahe illallah diyerek zikir yapabilir veya Allah diyerek yapabilir. Veya Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sını okuyarak yapabilir. Yani kısacası diliyle ne yapabilir? Zikir yapabilir. Diliyle yaptığı gibi zikiri kalbiyle de yapabilir. Bunda herhangi bir sakınca yok. Dilini mesela üst damağına vurur. Tamam. Nefes almaksızın Cenab-ı Hak Celle ve Alâ Hazretlerinin Esma-i Hüsna'sını içinden, kalbinden dağımlı surette tekrar eder. Bu şekilde kalbi zikirde olabilir. Hem dili hem kalbi hem de haliyle de zikredebilir. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunu, evet. onun efendim... Ee, huzurunda oturduğunu, onun huzurunda bulunduğunu tefekkür ederek ve bunu düşünerek de zikirde yapmış olabilir. Bunların hepsi caizdir. Yani burada bir sınırlama yoktur. Kur'an okuyarak da zikir yapabilir. Bunların hepsi caiz olan şeylerdir. Müzik